Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Yeşilçam Arkeolojisinde bendeniz Deniz Utku ile yine bir salı günü saat 15.30'da 94.9 açık radyoda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta e, birazcık da istek programı gibi bir program yapacağım. E, çünkü bazı arkadaşlarım zaman içerisinde bana yazıyorlar e, işte programı neden şu şarkıyı çalmıyorsun ya da şu müziklere hala yer vermediğin gibisinden bazı istekler de olmuştu. Ee, ben de e, arada sırada böyle müzik dolu programlar yapmanın da faydalı olacağını düşündüm. Bugün yine müzik ağırlıklı bir program yapacağız geçen hafta olduğu gibi. Aslında birazcık da e, adet yerini de bulsun diye madem ki yeşil Şam programı yapıyoruz muhakkak çalmamız gereken şarkılardan bir tanesi de budur diyerekten e, John Carpenter'ın Dent şarkısıyla programımıza başlıyoruz. Evet, John Carpenter'ın e, yapmış olduğu bir şarkıydı The End. E, Assault on Precinct, e, 13, 1976 tarihi yanı, yanlış hatırlamıyorsam. yindi yapılmış e, bir filmden, oldukça da e, karanlık havası olan bir filmden e, Yeşilçam'a öyle farklı bir geçiş yapmış ki bu şarkı. E, sanırım John Carpenter bile şaşırmıştır. Bugün mesela interneti bir araştırma yaparsanız bu şarkı Nuri Alço müziği olarak geçmekte. Ama e, genel olarak bakarsak e, genelde böyle Yeşilçam filmlerinde özellikle 80'li yıllarda e, yapılan filmlerde hem Coşkun Güven hem de e, Nuri Alço'nun Kızları Kötü Yola düşürdükleri sahnelerde özellikle böyle e, içkilerin ilaç atarak e, böyle kötü adam rollerinde oynadıkları filmlerde e, işte kendi ağlarını düşürme müziği olarak da geçen bir e, şarkıdır bu. Veya aynı filmlerde yine bazı diskos sahnelerinde bu şarkı çıkar. John Carpenter'ın yaptığı albümde iki değişik, iki farklı yorumu var. Bizim filmlerimize birazcık daha böyle daha sonra yapılan DJ remixi girmiş, scratching mix diye bir mix var. Daha çok o girmiş. Tabii çok ilginç yani kült olan bir filmin müziği bizde 80'lerde toplumsal böyle mesajlar iletmeye çalışan müziklerden bir tanesi oluyor. Bir de Nuri Alço gibi bir oyuncu ile birlikte de özdeşmiş olması. Hatta onun daha sonraki yıllarda, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bazı partilerde yani Nuri Alço şarkısı olarak da çalması da çok ilginçtir. Ben birkaç yabancı arkadaşıma dinlettim. Onlar için çok daha farklı bir şey ifade edildi Daha sonra onlara da 80'lerdeki filmlerden birkaç tane bölüm gösterdim ve onlara... Şarkının Türkiye'deki ne anlama geldiğini anlatınca oldukça şaşırmışlardı. Daha önce de eski programlarda da söyledim. Bizdeki algı bazı şarkılar için çok farklı oluyor. Bu da aslında incelenmesi gereken noktalardan bir tanesi. Ama aynı şarkıyı ele alıp çok daha farklı yönlerde, çok daha farklı imgelerle aklımızda yerleşmiş oldukları için... Belki de aslında bir kült filmle almamız gereken bir şarkı bizde 80'li yılların o polisiye filmlerindeki Nuri Alço şarkısı olarak kalmış. Aslında bir nevi de Yeşilçam'ın da klişelerinden bir tanesidir The bir Bir Yeşilçam partisi yapılsa hani orada müziklerden bir tanesi kesinlikle John Carpenter'ın The olabilir. Evet, e, şimdi daha önceden yani programı başlarken e, bahsetmiştim. Bazı arkadaşlar işte şunu, şarkıyı niye çalmadın, bu şarkıyı niye yer vermedin demişlerdi bana. Bu şarkı içerisinde en fazla da Selvi Boylum Al Yazmalım yer alıyor. E, bazı arkadaşlar işte hem Yüşü programı yapıyorsun ama hala e, Selvi Boylum Al Yazmalım mı çalmadın diyorlar bana. E, işte açıkça söylemek gerekirse belki bir Cahit Berkay programı yaptığımız zaman e, Sel Boylu'mu Al yazmalımın tema müziğine yarı veririm ancak hani böyle o kadar çok çalınan ve o kadar çok kullanılan bir şarkı ki elimde biraz gitmiyor ona. E, ama yine en az onun kadar e, bilinen Yeşilçam'da Yeşilçam müziği olarak özleşmiş bir şarkı var. Hani Madem ki böyle bir program yapıyoruz bugün. Cahit Berkay'dan da bir şarkıya de yer vermem gerektiğini düşünüyorum. İşte o da devlerin aşkı teması olacak. Pek çok yerde kullanıldı. Özellikle 7 Karanfil albümündeki versiyonu çok biliniyordu. Ancak ben böyle daha akustik ve eski kayıtlardan bir tanesini buldum. Onu sizlere dinletmek istiyorum bugün. Devlerin aşkı ve Cahit Berkay. Evet, 1976 yılında çekilmiş olan Devlerin Aşkı filminde e, filmin ana müzik teması olarak e, geçiyordu bu Cahit Berkay e, Elimdeki kayıdın e, tam olarak plak ya da e, stüdyo kaydı olup olmadığına emin değilim. E, bazı arkadaşlardan da bu bilgiyi doğrulatmaya çalıştım. Ee, ama bir ham kayıt gibi geldiği için ben özellikle bu versiyonu da paylaşmak istedim ama zaten e, bence öyle bir ruh yakalanmış ki bu kayıtta hem e, synth sesiyle hem de gitarın tonuyla birlikte yine o yılların e, böyle ham kayıtlarından bir tanesi e, olduğunu düşünüyorum ben onun dışında eğer konunun e, çok daha detaylı araştıranları varsa bana ulaşabilirler. Bu kaydın e, orijinal kayıt olarak da birkaç tane yerde geçtiğini belirtmem gerekiyor. Ancak e, farklı bilgiler varsa lütfen e, bana bu bilgileri de ulaştırın. Çünkü günümüzde e, bazı e, kayıtlara biz e, belli yerlerden ulaşabiliyoruz. E, onların plaklarına ya da bantlarına sahip olmadığımız zaman yine elimizde bazı dönen bazı kayıtların e, tam olarak nereden çıktığını, hangi müzisyenlerin çaldığını bunlar hakkındaki bilgileri maalesef ya ana kaynağına gidip ulaşıp bu bilgileri derlememiz gerekiyor ya da bu konu hakkında uzun süreden biri araştırmalar yapan işte programımıza da zaman zaman desteklerini veren Ercan Demirel gibi dostlara sormak gerekiyor. Ancak birkaç bilgi almaya çalıştım. Maalesef çok net bilgilere ulaşmadım. Onun için yine de size bunun orijinal kayıt olarak geçtiğini ...programda söylemek istiyorum. Bir de çok hoşuma gittiği için de bu versiyonu çalmak istedim. Çünkü gerçekten 7 Karanfil'in albümünde olan... ...hatta bir yudum insan jeneri olarak da kullanılan... ...Dellerin Aşkı'ndaki kayıt bana... ...tabii şahsi ve kişisel bir görüştür ama birazcık daha böyle sentetik geliyor. Bu kayıt çok daha bana doğal ve o şarkının ve müziğin özü gibi geliyor. Filmde de zaten buna yakın bir ses kullanılmıştı. Şimdi tabii Cahit Berkay'dan bir şarkıya yer verdim. O zaman yine Yeşilçam'da özellikle Arzu Film'de kullanılmış tema müziklerine imza atmış. Melih Kibar'ı da yer vermemek olmaz. Kısa bir şarkı, kısa bir temaya yer vereceğim. Ali Şerefi temasına, Aile Şerefi filmindeki temaya yer vereceğim. Ve işte karşınızda Melih Kibar. Yine bir Salı günündeyiz. 15:30'da programımız başladı. Yeşil Çam Ben Deniz Utku Yeşilçam Yeşil Çam bilindik Yeşil Çam melodilerini çalıyorum bu haftaki programımızda. Ee, geçen hafta da müzik ağırlıklı bir program yapmıştık. Şener Şen'in söylediği şarkılara yer vermiştik. Bu hafta da e, arkadaşlarımdan da gelen istekten e, dolayı böyle bilinen Yeşil Çam melodilerine yer veriyorum. E, i̇lk programa e, Nuri Alçı müziği olarak da bilinen John Carpenter'ın Duet'le başladık. Disco versiyonuyla başladık. Arkasından Cahit Berkay'dan Devlerin Aşkı tema müziği geldi. Şimdi de Ali Şerifi, Millik Kibar Beşesi Ali Şerifini dinledik. O da Arzu filmin unutulmaz yapımlarından bir tanesiydi. Şimdi biraz programın sonlarına da yaklaşıyoruz. Böyle birazcık daha böyle hareketli neşeli şarkılara da yer vermek istiyorum ben. Bu şarkılardan ilki... Füsun olacak. Füsun Önal'ın eee Ahnerede şarkısı. Tarık Akın'ın unutulmaz Gülşen Bubykoğlu'yla Gülşen Büyükoğlu'nun peşinden koştuğu eee ah filminin e, müziği. Aslında filminde isminin geldiği 45'lik. Füsun Önal'ın 45'liği Ahnerede. Vahnerede. Nerede unutsun kalbimi acaba? Bir bulabilirsem ah nerede? Ne olurdu yerinde duraydı? Daha dün kalbin şu adaydı. Nerede unutsun kalbimi acaba? Bir bulabilirsem ah nerede? taşıdım kah. denoso ah, ah. Kim de Kimde uruttum kalbimi bilmem nereden sorsam nerelere baksam, baksam? bir gören olsa neredeydi Gidin al kalbimi derken bir de baksın yok ki yerinde Bir bilen olsa nerede kimse bulan kimse alan alsa götürsün ah beni de Acaba bir bile bilsen ah nerede? Kim nere sorsam nere baksam? Bir gören olsa nerede? Bir bilen olsa nerede? Kimse bulan kimse alan. Gülsü'nün aldan Ahnere'de, Vahnere'de dinledik. Bugün özellikle programda e, ilk açılış şarkısı olarak çaldığım Dayan dışında o, orijinal ya da eski kayıtlara yer vermeye çalıştım. Çünkü benim daha hoşuma gidiyor. Hem film müziği olarak da e, bu seslerin, bu soundların kullanılmış olması benim için çok daha e, hoş oluyor. Zaten şu anda seçtiğim şarkı da yine aynı şekilde eski bir kayıttan olacak. E, kapanış şarkısı olarak Emel Sayın'ın e, Mavi Boncuk şarkısını seçtim. O da e, Arzu filmin Unutulmaz, o muhteşem kadrolu. Mavi Boğcuk filminin de hem tememüziği olmuş oldu ya da filmin ismi de zaten o şarkıdan gelmiş olmuştu. Çok güzel bir kayıt. Hatta hemen sayın keşke böyle daha fazla kayıt yapmış olsaydı keşke diye düşünüyorum ben. Programımızın kapanış olarak bu şarkı deneyeceğiz. Önümüzdeki hafta yine Yeşilçam Arkeolojisinde benden Zutkuler'le birlikte yine Yeşilçam üzerine konuşacağız. O zaman bir dahaki programa kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kim dese benim gönlüm ondadır onda bunda şundadır şunda onda bundadır mavi boncuk kim dese benim gönlüm ondadır bu dünyada sen büyük yüce herkes sevmeye sevilmeye muhtaç bu dünyada sevgi büyük Dost ol herkesle arkadaş, ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkesle dost ol herkesle arkadaş, ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdese, benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdese, benim Gönlüm ondadır. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Sevmeye sevilmeye muhtac, herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor, bak, yavaş gel. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş, yavaş. Onda bunda şunda şunda onda bunda Mavi boncuk kim desin? E, onda dur, onda bunda şındadır. şunda dur, on şunda onda bunda Mavi boncuk kim benim gönlüm onda Onda bunda şunda dur, şunda onda bundadır Mavi boncuk kim dese, benim gönlüm ondadır. Onda bunda şunda dur, şunda onda bunda dur. Mavi boncuk kim dese, benim gönlüm onda.